Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Habeş el-Hasib Değerli dinleyenler, dünyaca ünlü büyük mucit Nikola Tesla... Medeniyetin yayılışı bir ateşe benzetilebilir. Önce zayıf bir kıvılcım, sonra titreyen bir alev, daha sonra hızı ve gücü sürekli artan muazzam bir ateştir, der. İslam alimleri kendilerinden öncekilerden aldıkları zayıf kıvılcım parçalarını alıp birleştirerek, muazzam bir bilim ateşine çevirmişlerdir. Bu ateş öylesine büyük bir ateştir ki, günümüzde bilim ve teknik alanında hemen hemen bütün gelişmelerin temelini oluşturmuştur. Habeş el-Hasip de medeniyet ateşini büyüten üstün zekalı matematikçilerden biridir. Asıl adı Ahmet bin Abdullah el-Mervezi'dir. Matematik ve gökbilimi alanlarında çalışan ilk nesil Türk bilim adamlarındandır. Matematik konusundaki üstün yetenekleri sayesinde Hasip ismini almıştır. Ömrünün büyük bölümünü Bağdat'ta geçirmiş olan el Türkmenistan'ın Merv kentinde doğmuştur. Bağdat'a ne zaman geldiği bilinmemektedir. Habeş el Bağdat ve çevresinde 35 sene boyunca gökbilim gözlemleri yaptığı anlaşılmaktadır. Bu konuda Hint ve Yunan geleneklerini takip etmiş ve yıldız cetvelini de bu minval üzere hazırlamıştır. Eserlerinde hem Hint, hem Yunan astronomisi hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Olgunluk döneminde ise kendi özgün, bağımsız gözlemlerini yapmaya başlamıştır. Habeş el Hasib, Bağdat'ta 35 sene süren çalışmalarında güneşin ufuktan yükselişini gözlemleyerek vakit tespiti yapabilmek için yeni bir yöntem geliştirmiştir bu metot kendisinden sonra gelen astronomlar tarafından da sıklıkla kullanılmıştır. Buna göre Habeş der ki, güneş doğuş esnasında ufuk çizgisi üzerindedir ve yüksekliği sıfır olup sonradan artmaya başlar. Öğle vaktinde doruk noktasında olur, daha sonra derece derece azalır, nihayet akşam saatinde ufuk noktasında kaybolur. Bu durumda güneşin yüksekliği, doğuşundan itibaren geçen vakit, yani bu süre zarfında geçen saat miktarı kadardır. El Hasib'in, Venüs ve Merkür gezegenlerinin enlemlerine ilişkin bulguları, kendisinden sonraki bilim adamlarınca övgüyle anılmıştır. Bütün bu üstün başarıların yanında, onun esas mahareti, matematik alanındadır. Değerli dostlar, Ahmet bin Abdullah el-Mervezi ilk dönem İslam astronomisinin yanında trigonometri alanında da önemli bir isim olarak dikkati çekiyor. Bu alanda en önemli başarısı trigonometrik fonksiyonları küresel ve gökbilim problemlerine uygulamasıdır. Buna göre, önceki bilim adamlarına nazaran daha doğru sinüs cetvelleri hazırlamıştır. Belçikalı kimyager bilim tarihçisi George Sarton, günümüzde tanjantın karşılığı olarak kullanılan zil, yani umbra versa teriminin de Habeş'e ait olduğunu söyler. Ayrıca halen kullanılan tanjant tablolarının matematik tarihinde ilk defa onun tarafından hazırlandığı ifade edilir bu hesaplamaların üst düzey eğitim almış matematikçiler tarafından günümüzde dahi ne kadar zor ve sistemli bir çalışmayla yapılabildiği düşünüldüğünde, 1200 sene evvel Habeş el-Hasib'in ulaştığı seviyenin ne derece üstte olduğu anlaşılabilir. 100 seneden fazla yaşamış olan Habeş el-Hasib, uzun ömrünün her gününde düşünmüş, araştırmış, okumuş, yazmış, Kendisinden sonrakilere müthiş dehasının ürünü eserler bırakmıştır. Habeş el Hasib halen bütün dünya tarafından övgüyle anılmaktadır. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır